Benermeden önce bir sürü aşkım oldu. Benermeden önce bir sürü hatam oldu. Her şeye rağmen. Ama yine... Çeviri Merhabalar İnce'den Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, bu hafta suçluluk e, kavramı üzerine konuşmaya başlayalım diye e, düşündük. Daha doğrusu Gökhan düşünmüş. Bana da bu konuda düşünmemi söyledi. Ben Mesut da düşündü. Böyle bitiriyoruz. Ee, evet suçluluk. Ee, hepimizin başına gelmiş olan bir hadise gelmekte de olan bir şey Allah ee, evet her daim aslında e, sürekli olarak maruz kaldığımız bir durum e, olarak e, bunu seçtim ve, ve e, bunu sadece tabii ki yani sadece psikolojik açıdan falan değil e, sağ soluyla kültürel açıdan işte onun tanımları açısından e, suçun yani suçluluk duyduran e, suçluluk duymamıza neden olan tanımları da biraz sorgulayarak bakalım istedim Evvela. Ee, ben önce bir hadiseye biraz biraz bireysel noktadan başlayalım dedim. Ee, küçüklükten çocukluktan itibaren e, çok defa e, suçluluk duygusunu hissiyatını yaşamışızdır. Özellikle de e, bir hata yaptığımızı fark ettiğimizde. E, burada şimdi önemli kilit kelimelerden biri fark ettiğimizde oluyor. Çünkü e, fark etmek ve tabii hata. Bir, bir bilinç tabii ve hata. Ee, şimdi hangisinden başlayalım ben e, önce hatadan Yani pardon fark etmekten başlıyordum Sen hata deyince bir an gitti aklım ee, Bu da aslında bir nevi bir bilinç e, şeyini gerektiriyor seviyesini gerektiriyor Bu da çocuklukla beraber başlayan öğrenilen bir şey yani fark etmek Bir şey yaptım ve bunun bir sonucu oldu ya da bir sonucu olacak Ya da bu birilerine göre yanlış kim o birileri deyince tabii anne baba ee, ve anne baba nezdinde aslında tüm diğer toplumsal kurumlar diyebiliriz. Yani anne baba aile ve devam ediyor. Din, devlet falan diye daha yukarılara kadar çıkabiliriz. Ee, burada farkındalık bize yaratan şey nedir? Tabii ki bunun sonuçları ve aldığımız geri dönüşler. Ee, biz de bunu fark ettik. Evet, ve bu, burada benim yaptığım tanımlama ne olmuş? Burada biraz daha öğrenme e, şeyleri, kuramları üzerinden bir tanımlama yapmış oldum tabii. Farkındalık bize asıl öğretilen bir şey. Suçu geldiğimiz zaman da tabii ben burada şey toplumsal anlamda suçtan bahsetmiyorum hani kriminal anlamda yani o kriminal crime olarak yani o tanım olarak söylersem. Evet yani işin hukuki o tarafına, tarafına değiliz. girmeyeceğiz. Ya yani bireysel olarak bizim o hissiyatımızdan bahsediyorum suçluluktan yani. E burada e, suçun tanımına geldiğimiz zaman da <gülüyor> şu çok garip herhalde bunu biz yaşıyoruz ama bunun tanımını herhalde bir biz koymuyoruz neredeyse. En baştan itibaren düşündüğümüzde. Bu öğrenme kuramlarıyla birlikte anlattığımda şöyle oluyor. Birileri bir şekilde bunu bize anlatıyorlar. Senin yaptığın şey yanlış. Bunu yapmamalıydın. lükten itibaren başladığımızda işte o dolabı açmamalıydın. Ya da ne bileyim o parayı izinsiz almamalıydın diyelim ki. Ya da arkadaşın da onu bir şeyi diyelim ki ya da kardeşinle paylaşmalıydın. Melili malılar silsilesi. Yani yapılmalı, şunlar yapılmalı, bunlar yapılmamalı. Şimdi bunlar bir seri halinde e, bizim şeyimize yükleniyor. Ne bileyim işletim sistemimiz diyeyim. Yavaş yavaş yükleniyor. Ve bir, sonra sonra, bir süre sonra artık otomatik olarak bu suçluluk e, duygusuna bağlanıyor. Ve bir şekilde işlemeye devam ediyor. Yaptım, yapmamalıydım ama yaptım. İşte ondan sonra hemen suçluluk. E. Aslında hani e, şimdi e, sen büyük ölçüde e, dışarıdan e, verilen bir şeyden e, ba bahsettin e, ama şimdi e, önümde şeyin Melanie Klein'ın e, Sevgi, Suçluluk ve Onarım e, adlı kitabı var. Orada suç üzerine başlıklı bir makalesi var Melanie Klein'in daha doğrusu makale değil bir konuşma metni 1934'te yaptığı bir konuşma. Orada mesela şunu söylüyor çocukların anne babalarına yönelik saldırgan hayallerine ceza olarak yine onlardan gelecek zalim bir intikamdan daha fazla korktukları zaman tekrar tekrar asosyal nitelikli ve suç içeren eğilimler sergilediklerini ve bu doğrultuda Tabii ki çocukça bir şekilde hareket ettiklerini keşfettim diyor Melanie Klein ve e, bilinç dışında parçalara ayrılmayı, kafalarının kesilmesini ve yutulmayı ve benzeri bekleyen çocuklar kendilerini yaramazlık yapmaya ve cezalandırmaya mecbur hissederler. Çünkü gerçek ceza şiddetli olsa bile hayali zalim anne babalarından sürekli bekledikleri öldürücü saldırılarla karşılaştırıldığında daha güven vericidir. Dolayısıyla dışarıdan gelecek olan cezaya vesaireye henüz zaman bile tanımaksızın çocuk kendi kendini cezalandırarak içinde iç dünyasında cezalandırarak hem kendini hazırlamış oluyor hem de kendi vicdanını bir anlamda temize çekmiş oluyor. Ve şöyle söylüyor bir makalesinde vardığı sonuç üzerinden hareketle. ...asosyal ya da suçlu kişilerin... ...tipik davranışlarından sorumlu olan... ...genellikle sanıldığı gibi... ...üst benliğin zayıflığı ya da yokluğu... ...burada üst benlikten... E, ...kastı Melanie Klein'in... ...anne babalar... E, ...hem imge olarak hem... ...bedensel olarak... ...üst benliğin zayıflığı ya da yokluğu... ...diğer bir deyişle vicdanın yokluğu değil... ...aksine üst benliğin... ...ezici katılığıdır diyor. Yani... Son derece karşılıklı bir ilişki aslında. Yani anne babadan senin girişle söylediğin gibi bir tür e, yapacaksın yapmayacaksın ki bunlar büyük ölçüde aslında anneden gelir. Günün büyük kısmında anneyle birlikte olunduğu için e, hani malum, malum işte e, elektrik prizine piriz, parmağını sokmayacaksın, evet. sobaya dokunmayacaksın falan filan. Bunlar hep anne yasakları şeklinde evet, geçer. Evet anne rolünde olan kim evet, her kimse. Tabii tabii yani hani babanın adı ve annenin adı üzerinden. Üzerinden gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz evet. Ee, yani şahıs olarak anneden bahsetmiyoruz. bahsetmiyoruz. Belki de bakıcıdır o ya da anneannedir. Anneannedir. Gibi. Haladır, teyzedir vesaire. Her Aynen. neyse. Ee, ama bu anlamda anne rolünü, annenin adını taşıyan e, kişinin verdikleri böyle bir etki içerisinde. Ama o etki e, çocuk tarafından e, mas edilip kendi içerisinde e, özümsenip. Kendi kendine bir üst benlik kurmaya başlıyor. İçe, yani anne babayı zaten çocuğun e, işte meme emmedeki vesairedeki bütün esprisi e, anne karnındayken e, hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın kusursuz bir dünya içerisindeyken dışarı çıktığı andan itibaren artık her şeye ihtiyaç duyan savunmasız bir yaratık halinde ve ilk ona... ...ihtiyaç duyduğu şeyi... ...veren şey de annememesi. Dolayısıyla bir anlamda... ...sütü emerken... ...anneyi de kendi içine... ...katmış oluyor ve oradan işte... ...egolar, idler, bilmem neler... ...kurulmaya başlıyor. Hı hı. Ondan sonra da... ...bilinç kurulacak. O... ...yapılanan bilinç dışının... ...bir sonucu... ...olarak. Yani burada... ...şeyin altını çizmek isterim sadece. Hani, evet... ...girişte dışarıdan bir etki e, olarak e, şey yaptın ama aynı zamanda çocuğun da kendi bilinç dışıyla e, hem kendini hem karşı tarafa verdiği bir yanıt söz konusu dolayısıyla e, içinden çıkılması oldukça kolay olmayan bir karşılıklı e, ilişki hali söz konusu. Tabii şey e, uyarı yapmanın iyi oldu. Sadece çocuğu pasif uyarı bir <gülüyor> uyarı e, tanrım, Haddime mi düşmüş? Psikolog olan sensin. Estağfurullah. Psikolog değil ben ama neyse. <gülüyor> ee, şey olarak söylüyorum. Hmm, çocuğu, yani Ben biraz daha pasif anlattım. Estağfurullah. Ee, burada, e... Ben çok saldırgan davranıyorum. <gülüyor> burada biraz daha e, çocuğun kendisinin e, yeniden kurduğu, yeniden yazdığı, e, oluşturduğu, kabul edip etmediği yeniden e, bir şey var. Mekanizma var. Daha dinamik evet. diyebiliriz bunun evet. için. Sen söylediğin de o yüzden daha karşılıklı, daha dinamik gerçekleşiyor diye. Aksi halde zaten biraz şeye benzerdi. Bu Watson'ın bir sözü vardı. O işte herhangi bir çocuğu siz bana getirin. Ben nasıl yetiştirmek istiyorsanız tüm öğrenme modellerinin üstünde uygulayarak size bir şey istediğiniz, arzu ettiğiniz prototiple, tipte bir ...insan yetiştireyim iddiasında... ...abartılı olarak tabii biraz söylüyorum. Olur da o zaman bu şu demek oluyor... ...evet dışarıdan birileri enjekte ediyor... Ee, ...ve bu gerçekleşiyor yani... çocukta gerçekleşiyor. Hatta bu medya teorilerine bile... ...ben şimdi bir anda bu ilişkiyi kurdum... ...bu hipodermik needle teori vardı... ...işte dışarıdan medya şeyleri... ...kurumları e, empoze edebilir... ...hani bayağı şırıngayla... E, ...ve böylece onlar da alır... falan ve ...bu kadar insanı... Karşı tarafı fazla edilgen yapıyorsun Bir, yapı bir tarafı da fazla aktif yapıyorsun ama yap, fazla yaptığı, aktif yaptığın taraf da aynı hücreye DNA'ya ve evet. şeye sahip olan bir insan halbuki. E peki bu tarafı aktif yaparken o taraf nasıl pasif oluyor aynı türden nis şeylerle varlıklarsa bunlar? E, elbette dediğin gibi yani bu daha şey bir şey karşılıklı bir şey ama işin bir de hani anneye de e, dolayısıyla anne üzerinden çocuğa da bir şekilde aktarılan toplumsal kültürel mekanizmalar var. Yani oluş, o şeyleri, kuralları e, hep beraber yeniden yeniden yazarken aldığımız kaynaklardan e, biri. O kaynaklarla da tabii ki dinamik bir ilişki kuruyoruz. Tabii, anne rolleri, baba Gibi. rolleri vesaire. Yani aklıma mesela çocukları ürkütmek için kullanılan karakterler geldi. Kim gelebilir? İşte şunu yapmazsan ya da yaparsan polis gelir. Kul yabani gelir. Seni ineceye götürür. İşte ne bileyim daha bunun çeşitlemeleri var. onlarla geçti. Bunlar arkadaşlar. evet bir ben değil o bir başkası. Direkt kendi de sanki böyle ceza veren gibi olmuyor orada. Bir başkası var direkt çocukla yani iyi polis kötü polis gibi bir şey oluyor aslında. Direkt ben e, o karakter olmayayım. Bir dış var. O dış e, seni cezalandırır. E bu bu dışı bir tanrı olarak da yani yeniden kurabiliriz tabi. Bir parantez gireyim mi? Evet. Geçen gün tam da bu e, aklıma geldi ve e, şunu düşündüm. Şimdi çocuk e, ingelemi içerisinde. Anne baba Kadir Mutlaktır ya yani annenin babanın yapamayacağı gücünün yetemeyeceği vesaire hiçbir şey yoktur. Özellikle e, e, baba imgesi yahut babanın adı dediğimiz imge e, için bu yüklenir. Her şeye gücü yeter. O her şeyi yapar. E, işte, bir dolu e, özellikle e, yani özellikle demeyelim yani hepimizin... E, ...bir takım arkadaş sohbetlerinde vesairelerde hani e, kimi zaman şey anlatılır ya... ...hani babamı o halde göreceğimi öleydim hı hı. falan. Hani ağlarken ya da e, bitkinken vesaire halde görme falan. Yani muazzam bir güven ve e, dünyanın hakimi, tanrı e, katında görme hali vardır. Ama şimdi çocukken tam da söylediğin gibi... Ee, şunu yaparsan iğneciyi gönderirim, şunu yaparsan işte e, gül yabanı gelir falan filan. Şimdi tamam çocuk ondan korkuyor e, ama hani sen e, dünyada her şey gücü yeten biriydin. Beni niye o gül yabanından korumuyorsun? Evet mesela beni pasif... niye onun eline atıyorsun? Hiç ellemiyor, ben karışmam diyor. Ya da e, o bana bir şey yapacaksa ve ben hakikaten suçsuzsam. Hı hı. Niye beni ondan korumuyorsun? Ya benim ilk bakışta buradaki cevabım şu olabilir. Ee, yani anne ya da baba bir şekilde eninde sonunda bence aşılabilecek olan otorite şeyleri, mercileri. Yani çocuk onları aşacak. Bunun deliğini kendileri açıyor işte. Evet. Bunu yaparak. Tabii. Haliyle evet bir, bir ötekine şey yapmış oluyor, at, atfetmiş oluyor. Benim gücünü. gücüm yetmeyen birileri de var. Bak karışmam yapmış evet. oluyor. İki taraflı düşünebilir. Çocuk açısından anne baba açısından. Şimdi çocuk açısından baktığım zaman e, bu çocuk buna bir şekilde zaten işte Oedipus falan üzerinden de anlatabiliriz. Yenecek ve bir şekilde bu asilini yapacak ve bu anne baba otoritesi geçecek. Ama onu geçtiğinde de bir mekanizma olsun ki bu çocuğu durdursun halen. Evet işte yani süper ego'yu kendisi kuruyor. Evet üstte dursun ki hani bu çocuk e, halükarda kontrol altında yine de tutulsun. Beni açtıktan sonra bile. Anne baba açısından baktığım zaman da. Ee, kendisi bir şekilde gücünün yetmeyeceğini düşünüp yani bu otoriteyi kurma açısından benim yetmediğim yerde bir mekanizma daha olsun ki e, ben e, aslında yine kendi kuruyor bunu bu arada, dolayısıyla e, o şey yapsın emniyet sübabı. Evet, i̇şte yani e, Haylas çocuk yarın öbür gün e, Belli ki babayı öldürecek, e, öldürecek Anneyi yani. e, terk edecek e, Sonuç itibariyle elde en azından Bir gulyabani, e, iğneci Aynen. Tanrı vesaire her neyse Kalsın ki e, Bu gidişi bir dur desin Ve Bu kesinlikle soyut bir karakter olmalı ki Fazla soyutlaşırsa onu gider bulur çünkü e, tabi Yani gider e, tabii. onu da bu yani. sefer yıkar parçalar E ne kaldı tabii, Arka babayı... sokaktaki e, şey değil e, Ayakkabıcı yaparsan üç gün sonra o ayakkabıcı yaşlandığında o da delikanlı haline geldiğinde mesela evet. döver onu olur biter. Yani babaya ham yapmak <gülüyor> hadisesi <Yani gülüyor> Şimdi yani. daha soyut olduğu zaman cidden işte self kontrol ya da işte e, hani o şeyde panoptikonda olduğu gibi evet. belirsiz bir üst e, kontrol şeyi gözü e, ne kadar belirsizleştirirse biraz önce söylediğin gibi aslında yine o dönem şu o kadar içe ben bunu yedirmiş oluyorum çocuğun içinde artık o yerleşmiş oluyor. Artık o olmasa bile o otorite mekanizması, o suçluluğu hissedecek şekilde içeride o mekanizma. O virüsü bir kere içine attığın andan itibaren. Evet aynı şey. Geçmiş olsun. E, tabii bu anne baba tabi e, üzerinden anlattık ve çok da insani bir şey bu. Ben mesela e, bu çocukla ilgili şeyi söyledim. Onu hatırlayayım bir tekrar. E, hani dedin ya anne babayı çok şey düşünürler. Mutlak güçler. Kadir Mutlak. Aslında genel olarak birçok konuda bence e, çocuklarda bu var. E, kutuplu düşünme net. Yani şey iki uç ya da var yok. E, şeyde bunu yaz konusunda söylemiştik sanırım. Hı, evet. hani, e, gittiği zaman ya da anksiyete işte ayrılık anksiyeti ayrılık e, kaygısında gittiği ya da ortadan yokulduğu zaman e, tamamen yokmuş gibi düşünmesi ya da bir şey olmadığı zaman sanki hiç o bir daha olmayacakmış gibi düşünmesi bu bazı güçler güçlerin kurulmasında da bu olabiliyor ya yani anne baba e, Kadir'i mutlak özellikle baba için söylüyorum e, dedin ya sen e, babamı öyle görmeseydim keşke hani ağlarken vesaire aslında bu o demek yani baba babanın da e, ağlayabileceği aslında o yetişmek demek görmek onu da bilmek aslında yani, e, o, a, e, o kadar savunmasız haldeyken güven duyacağımız ve benim gücümün yetmediği yerde sırtımı dayayacağım biri var güvenini evet. kurduğumuz kişi karşımızda yıkılmış bir şekilde gördüğümüzde aslında hani onun altında tabii o cümlenin altında babamı öyle görmeyeydim tabii. cümlesinin altında. Yani bu benim cümlem değil Hı -hı. derim gibi muhabbetlerde yaptığımız şey. O cümlesinin altında aslında o güvenimi kaybetmeyeydim. Evet o garantörümü. El, elimden kart gibi. gitti çünkü. Ben bunu şey gibi düşündüm. Babayı yenmenin dayanılmaz hafifliği tabii. değil de şey yani. Tabii tabii. Dayanılmaz yani... e, boşluğu. Çünkü yendim, e, yendim şimdi ne olacak? Ama... A, güven güven bana güven veren bir şeyi de kırmış oldum orada. Ha, bir de e, o yenme çabasının üzerine zaten ben ayakta duruyordum. Evet. Ve burada suçluluk da bence ortaya çıkar o yenmeden tabii. yani bu, bunu yapmış olmanın hem bu zaferin bir yandan şeyi olmakla beraber e, verdiği güçlülük hissi diyelim güçlülük kendini atfediyor çünkü orada bunun olmak bunu yaşamakla beraber bir yandan da işte tam bu noktada belki suçluluk ortaya çıkabilir çünkü yok ettiği ortadan kaldırdığı ve ihtiyaç sonra yoksunluğun hissettiği bir şey söz konusu bunu yapmasaydım e, durumu söz konusu olabiliyor. Ama tabii bu e, şimdi burada aslında bir e, şeye gelmiş oluyoruz bu noktada bir kavşağa gelmiş oluyoruz çünkü bu bahsettiğimiz anlamdaki suçluluk duygusu hakikaten duygu olarak suçluluk evet. duygusu. Ee, bu da işte hani e, anne babalarımızın özellikle babamızın bir e, yahut babanın adının hakikaten etten kemikten e, duyguları olan e, şeyleri olan e, yumuşak karnı e, olan birer beden olduğunu fark ediyoruz ve e, bundan mütevellit bir suçluluk duygusu içerisine düşüyoruz. Ve fakat ya o babanın adı dediğimiz figür hakikaten çok sert ve e, şey ise katı ise o zaman işte e, hukuki anlamda suç olarak e, görülen hı hı. şeye doğru itilmemize de neden oluyor. Antisosyal diyebileceğimiz evet. belki bir kişiliğe yol açabilir yani. Evet. yani ya da asosyal ...ve antisosyal, evet, evet yani her ikisi... sosyal. evet daha kriminal göre, e, eğilimleri evet, olan... Evet, öyle bir... E, ...noktaya doğru şey yapmış oluyoruz. Evet. Peki, tam, onun, tam onun kavşağında... Bakım... E, kalmış, ...kalmış olduk aslında ama, ama tabii... E, ...mesela... Yani, ...senin de notların büyük ölçüde öyle, benim de notların... ...büyük ölçüde öyle, işte işin psikolojik tarafından... ...vesaireden bahsediyoruz ama... ...buradaki aslında suçluluk... ...ve e, suç suçluluk... ...vesaireden bahsederken... Ee, şeyden değil, hani e, yolsuzluk yapmak, bilmem ne falan filan değil de daha çok galiba on emirdeki e, çerçevede konuşuyoruz. Hem biz hem de literatür gibi geldi. Literatür şöyle bir tararken. Evet, yani. Ama son bir dakikamız kaldı. Son bir dakikamız kaldı. Belki diğer programda bu daha ona bağlayarak şu originalsin. Evet. İlk doğuştaki e, kirlenmişlik evet. ve temizlenme, keşke yemeye yedim o elmayı. hata benim diyerek e, şey yapabiliriz <gülüyor> yani burada Güzel bir ipucu verdin, evet. önümüzdeki hafta bakalım neler olacak. Hangi? Evet, peki. Ee, o halde önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere incelenkültür.gmail.com mail adresimizi ve e, Facebook sayfamızı iletişim için hatırlatmış olalım ve... Yeniden görüşmek üzere diyelim. Mesut Varlık ben. Ben Gökhan Aslan. İyi günler. İyi günler.